1062, numaralı konu, Hazreti Peygamber'in, kıyamet gününde insanları Allah hesaba çekecektir, buyurduklarında göçebenin birinin, öyleyse kurtulduk demektir, demesi, evet, bir gün göçebe Araplardan biri Hazreti Peygamber'e gelerek, ey Allah'ın Resulü, kıyamet gününde mahlukatı kim hesaba çekecektir, diye sordu, Hazreti Peygamber, Allah Teala çekecektir, buyurdular, bunun üzerine adam, o halde Kabe'nin Rabbine yemin ederim ki biz kurtulduk demektir, dedi, Hazreti Peygamber, bu nasıl oluyor? Deyince de çünkü Kerim bizzat cezalandırmaya gücü yettiği suçluları bağışlar dedi.